Rabbena! Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün müminleri hesap gününde, herkesin sorguya çekileceği günde bağışla.